Müslüman doğrudur. Hile yapmaz. Aldatmaz. İharet etmez. Haset etmez. Nasihat eder. İnsanlara yumuşaktır, merhametlidir, affedici ve barışlayıcıdır, hoşgörlüdür, güler yüzlü, iyi geçimlidir. Küfür ve kötü sözlerden kaçınır. Küfür ve kötü sözlerden karşına karşı bunları kullanmaktan kaçınır. Haksız yere kimseye farsık, kafir demez. Hayat sahibidir. Kendini ilgilendirmeyen şeylere karışmaz. Gıybet ve memmamcılıktan kaçınır. Koculuktan, başkaların arkasından konuşmaktan kaçınır. Yalan söylemez. Suizan yapmaz. Sır saklamasını bilir. Aralarında üçüncü bir şans varken gizli konuşmaz. Alçak gönüllüdür. Kimseyle ava etmez. Büyüklere karşı sayı gösterir. Salihlerle, iyi insanlarla yaşar insanlara fayda temin etmeyi ve onlardan zararı def etmeyi çalışır. İyiliği emreder, kötülükten de mehyeder. Hastayı ziyaret eder. Müslümanın cenazesinde bulunur. İyiliğe karşı teşekkürle mukabele eder. İnsanlarla iyi geçinir ve onların Ezalarına katlanır Sabreder İnsanları sevindirir Hayra delalet eder Kolaylaştırır Zorlaştırıcı değil Adaletlidir Zulmetmez Şerefli işlere tabi olur Pis kötü işlere tabi olmaz Onlara girmez Konuşurken zorlanmaz Kimsenin başına gelecek olan kötüye karşı sevilmez. Cömerttir. Yaptığı iyilikleri kimsenin başına da kakmaz. Misafirperverdir. Başkalarını kendi nefsine tercih eder. Zordurumda olanlara karşı kolaylık sağlar, yardım eder. İfetlidir, namusludur, dilenmez, sever ve sevilir. Adetlerini İslam ölçülerine uydurur yemesinde ve içmesinde İslam adabına göre hareket eder. Başkasının evine izinsiz girmez. Bulduğu yere oturur. Mecliste mümkün olduğu kadar esnemekten kaçınır. Başkasının evinde otururken sağa sola bakmaz. Edeplidir. İşte muhterem kardeşlerim saydığım bütün bu sıfatlar bir müminin toplumda takılması gereken sıfatlardır. Belli başlı vasıfları bizler şu an sizlere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatından canlı örnekler verelim. Hani birisi diyebilir ki hocam bu kadar sıfat saydınız. Yani hiçbir insanın bunlar işlemesi mümkün mü ya? Yani bunlar tarihte hakikaten yaşanmış mı? İnsan bu kadar melek olabilir mi? Evet. Bunlar yaşanmıştır arkadaşlar. Böyle insanlar tarihlerde kitaplar halinde onların tercüme halleri verilmiş, yaşanmış. Bunlar gerçek hadislerdir. Biz bunlar gibi yani olamasak bile en azından olmaya çalışmamız gerekir. Elimizden geldiği kadar. İşte bunların bazılarına sizlere canlı örnekler vereceğiz. Kâle teala, Cenab-ı Hak baştan, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bak nasıl bahsediyor. Lâkadmanın Allahu al-ı Müminîne izbâte fihim resûl min anfusîhim. Allah müminlere temenninde bulundu. Onlara ihsanda bulundu. Kendi nefislerinden bir peygamber gönderdi. Bir rivayette, bir kıraattaysa min elfesihim. Yani, işlerinden en nefis olanı seçti. Onu gönderdi. Hani biz bir mal, mal gördüğümüz zaman, Ola ne nefis mal deriz ya. Yani mallar içinde en nefisi. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de bir ümmet içinden bir toplum içinden en elbefesi en nefisini gönderdi. Yet'u aleyhim ayatihi ve yuzekkihim. Onlara Allah'ın ayetlerini okur ve onları teskiye eder, temizler, terbiye eder. Ve yuallimuhumul kitabe vel hikme. Onlara kitabı ve hikmeti öğretir. Ve in kanu min qablati baralin Halbuki onlar daha önce Apatis bir sapızlık içindeydiler. Alimler 16. Başka bir ayet kirmayı ise: "Lakajakum Rasulun min anfuzukum Aziz. Azizun Alehi Ma Sizlere, sizin kendi içinizden bir peygamber gelmiştir. Azizun Alehi Ma sizin bir şeye üzülmeniz hani bir şey bir sıkıntı bir sıkıntıya girmeniz muhakkak ki onu üzer bakınız ne diyor sizin bir sıkıntıya girmeniz muhakkak ki onu üzer diyor. Harisun <gülüyor> aleykum o sizlere çok hırslıdır. O sizlere karşı çok hırslıdır. Yani sizi çok sever. Çok üstü tutar. Bil mukminire raufur rahim müminlere karşı da çok şefkatli ve çok merhametlidir. Tövbe suresi 128. Kâle Taala. Muhterem kardeşlerim şu ayet kelimem dikkat ediniz. Fe bima rahta bima rahmeten min Allah li enta lehum. Ve le kunta faddan ghaliz al-qalbi le faddun min hawlik. Allahu ekber. Cenab-ı Hak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem maknası bu sureti diyor. Ey Resulü Allah'ın sana ihsan etmiş olduğu merhametle onlara karşı sen yumuşak davrandın. Yumuşak oldu. Eğer sen kas katı, kalpli bir insan olsaydın onlar senin etrafından dağılırlardı. Etrafında kimse kalmazdı. Görüyor musunuz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar büyük davetçi. Eğer merhametli olmasaydı şefkatli olmasaydı, katı kalpli olsaydı, onlara kötü muamele yapsaydı, muhakkak ki hepsi etrafından dağılacaktı. Ya, Alemiyat Suresi 159. Kale Teala, Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا lil لِلَعَالَمِينَ Ey Habibim! Biz seni alemlere rahmet olarak gönder. Bakınız. Alemlere diyor ha. Yani hem insanlara ve hem cinlere. Önceki peygamberler muayyen kavimlere, topluluklara gelirdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bütün bir beşeriyete insanına ve cine rahmet olarak göndermiştir. Evet. Aziz Aişe'nin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakını tavsif edişine bakılır. An yezid ibn-i kan. Dahıldu ala Ayşe radıyallahu anha. Fakultu ya amira ya umma ya umul mu'minin. Yezid ibn Meblūs Beb diyor ki Allah kendisine razı olsun. Ayşe radıyallahu anha yanına girdim. Dedim ki ey müminlerin anası dikkat edin. Sözde dağıtmayalım. Ey müminlerin anası Bak ala hulku Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakı nasundur. Bakınız şimdi Kur'an'da hangi ayet kerimesiyle peygamberin ahlakını bahsedecek? "Kal" buyurdular ki Hz. Aişe vallahi cevap verdi. "Kale hulku Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem el-Kur'an." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakı Kur'an idi. Sonra kaalet اَتَقْرَعُونَ el الْمُؤْمِن۪ينَ Siz Mü'minun Suresini okur musunuz? قُلَّا نَعَبُ Dedi ki hemen okuruz. kalet اِقْرَ O zaman oku. Orada işte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve Sellem ahlakını göreceksin. سَقَرَعَتُ Ben de okudum diyor. Hemen başlıyor. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ bakın sıfatlara bakın şimdi. Bu Peygamberin sıfatları. Kad aflah al muamelun, minafallah bundur. şimdi sıfatlar geliyor. Bir, Allah'ın namazda kushur sahibidirler. Onlar namazda namazları sahibidirler. Ve kendi onlar sırasında kushur sahibidirler. verenlerdir. kendi namazları sırasında Onlar sahibidirler. haramdan sakındırandır. Bakınız. Sıfatları kushur musunuz? illa ala azwajihim ou ma malakat eymaluhum fe innahum gayrun ancak ailelerine ve yanında elindikleri cariyelere cariyelere bunlar müstesna onlar bunlarda kınanmışlardır. kemelir <gülüyor> cehavlara azalik fe ulayke humul aadun kim ki bundan gayrisinden başka bir şey talep ederse haramda muhakkak ki buna hadd tecavüz etmişlerdir. Evet Ondan sonra dördüncü sıfatı sayıyor. وَالَّذ۪ينَهُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَاَحْدِهِمْ رَاعُونَ Onlar kendilerine emanet edilen şeylere veyahut verdikleri sözlerini, sözleri yerine getiren kimse ve emanetleri muhafaz eden kimselerdir. Bak beş tane sıfat sayıyorum. Ondan sonra وَالَّذ۪ينَهُمْ عَلٰى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ Onlar ki namazlarını muhafaza eden kimselerdir. Bakınız altı sıfat oldu. اُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِسُونَ İşte onlar mirasçıdırlar. Neyin mirasçısı? Dünyada falan evin falan talanın mı? Yok. Bunlar dünyada kalacak. اَلَّذ۪ينَ el الْشِرْدَوْسَ hum fiha خَالِدُونَ onlar ki, Firdevs cennetine mirasçı olacaklar ve orada ebedi kalacaklardır. İşte bu sıfatlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in başta olan sıfatlardır. Evet. Bunları okudum diyor. Ondan sonra fekalet dedi ki, Hâkezâ kâne huluku Resûlillâhe sallallahu aleyhi ve sellem. Ben okuduktan sonra dedi ki, işte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakı buydu. Bunu okuttuklar. Evet. Bu rivayeti Ahlak-ı Nebi, Ebu Şeyh, Ahlak-ı Nebi kitabı 29. Sayf 29 sayfasında nakletmektedir. An Aişe'de radiyallahu anha, başka bir rivayet, Aziz Aişe radıyallahu anha buyurmaktadır. "Kâlet Ma khuyra Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme beyni emreyn ille akhtara eyserahumâ ma lemyekun ismel Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki iş arasında muhayyelik seçme hakkına sahip gibi bir duruma düştüğü zaman yani muhayyelik bırakıldığı zaman o günah olmadığı müddetçe en kolayını seçerdi. Yani kolaylaştırıcıydı, zorlaştırıcı değil. En kolayını sever, sever seçerdi. Feenkane izmen eğer Kolay da olsa veya zor da olsa o seçilen şey günah idiyse Ondan en fazla en çok uzak kalan şahıs idi. Günahtan en çok uzak kalan şahıs idi. ومن تقاما nefsi. Kat'i surette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendi nefsi için hiçbir zaman intikam alamıştır. Kendi nefsi için hiçbir kimse intikam almıştır kendisine söyüldü, hakaret edildi, her şey yapıldı. Fakat hiçbir zaman kendi nefsin için intikam almamıştır Allah Resulü Sallallahu aleyhi ve sellem. İlla en tunteheke hurmatullahi biha. Ancak Allah'ın herhangi bir yasağı çilendiği an o zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onunla ne yapardı? intikam alırdı. Evet. Bu rivayeti Bukhar etmiştir. Şimdi gelin Enes bin Malik radiyallahu anh'ın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakını anlatmasına bakalım. Çünkü Enes bin Malik'i bilirsiniz. Büyük sahabedir. Küçük yaşta da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına annesi getirdi. Herkese Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir hediye veriyordu. O da evladını peygamber sallallahu aleyhi ve bir hizmetçi olarak takdim etti. Ya Resulallah. Herkes sana bir şey veriyor. Benim sana vereceğim bir şey yok. Ancak bu var. Bunu al sana hizmet etsin ya Resulallah. Çocuğunu vermişti. Enes bin Malik çok nafsifkar bir insandı. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanında kalmıştı. Diyordu ki قال Allah Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme 10 selin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme 10 sene hizmette bulundum. 10 sene hizmet ettim. Fevallahi. Ma kâle li uffin kat. Allah'a yemin olsun ki bir defa dahi bana uff uh bileceğimiştir. 10 sene. Evet. Ve li şeyim fealtuhu lime fealtekedâ. Veyahut yaptığın bir şey için niye bunu yaptın? وَلَا لِشَيْءٍ لَمْ أَفْعَلُهُ أَلَّا فَعَلْتَ كَذَا veya yapmadığın bir şey için niye bunu yapmadın? Yapsaydın da? Demet ediyor. Başka bir rivayette ise قال خَدِمْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ سِن۪ينَ فَمَا سَبَّنِي سَبَّةً قَطْ وَلَا ضَرَبَنِي <gülüyor> ضَرْبَةً وَلَا أَمَرَنِي بِأَمْرٍ فَتَنَا وَيْتُ فِيهِ فَاَعْتَبَنِي عَلَيْهِ Diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sene hizmet ettim. Katil surette bana kötü bir söz söylemedi. Ve beni bir defa bana vurmadı. Beni azarlamadı. Kati, katiyen yüzüme karşı ekşimedi. Ve bana emrettiği bir şeyde, onu yapma emrettiğinde al hani şunu götür veya şuraya git emrettiğinde ben onda kalkıp imkanlık yaptığımda katiyen bunda beni ayıplamadı. Fe'in atebni alay ahadun min şayet Resulullah sallallahu aleyhi ve evinden ailesinden bir tanesi eğer beni ayıpla, ayıpladıysa onlara derdi ki kale şey'in kale onu bıraktınız. Eğer Allah bir şey takdir etseydi o olurdu. Onu derdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir ahlaka sahip bir insandır. Bu rivayet-i tirmezi şemayinde etmektedir. Peki dediniz ki hocam ya bu Allah Resuludur bu peygamberdir. Biz onun gibi olamayız. Bu ahlak çok yani mümkün değildir bu. Peki sahabeler nasıldı? Onlar da insandı. Bir de sahabenin ahlakından bazı örnekler verelim. Cenab-ı Hak önce Kur'an'da onları vasf ediyor. Kale Teala Muhammedur Resulullah Muhammed Allah Resulüdür. وَالَّذ۪ينَ مَاهُ اَشِدَّاءُ عَلَى الْقُفَّارِ رُحَمَّاءُ beyne." Onun yanındakiler yani arkadaşları, sahabeler kafirlere karşı çok şiddetli metin, metin metanetli Onlara karşı gururlu, kibirli ruhama'u <gülüyor> beynehum. Ama kendi aralarında millete karşı çok merhametli, çok mütevazidirler. Qarahum an sujjaden yetegun fadan min Allahi ve Sen onları Allah'a çok soruku eden, çok şaş secdede eden, Allah'ın fadlını ve rızasını talep ettiklerini görürsün. Sîmâhum si vücûhihim min eserî sujud. Evet, onların yüzlerinde seyde eserlerinin alametlerini görürsün. Evet, Fetih Suresi ayet 22. Kâle Teala, başka bir ayet yüklü değilse. Ve yu'sirûne alâ enfusihim Onlar kendi nefislerine karşı kardeşlerini tercih ediyorlardı. Velev ki kendileri dar durumda olsalar bile. Bu ayet-i kerime Ebu Tarhat el-Ensari inmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına birisi geldi. Bir misafir açtı. Karnı açtı. Duyurulmasını istenmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yok mu bu kardeşinizi misafir eden kimse aranızda demişti. Ebu Talhatel Ensari ayağa kalkmıştı ben ya Resulallah. O misafiri aldı, onu evine götürdü, hanımını bir kenara çekti. Bak hanım, bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem misafiridir. Ona iyi ikram et demişti. Bebeğin evde bir şey yok. Ben çocuklarıma ne vereyim? Hayır, bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem misafiri. Çocuklarını uyut ve evde olan şey onun için hazırlar ve çocukları ağlıyorlardı evde yiyecek bir şey yoktu ve onları ağlayarak uyuttu dikelerde ve misafire bir çorba bir şeyler hazırladı gecenin lambayı söndürdüler ve misafirle Sofya oturdular ve misafirle beraber yediler lambayı söndürmelerinin sebebi kendileri yani yer gibi yapıyorlardı ta ki misafir fark etmesin onların acık aç olduğunu Yer gibi fark ediyorlardı. Ve misafir karnı doyurdu. Ve ondan sonra gündüz olunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e geldiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ey Aba ha Siz sen ne yaptın ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Senin hakkında ayet-i kerime indirdi. وَيُفِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ Onlar zor ve dar birinde olsalar bile kendilerine kardeşlerini tercih ederler. Sahabeler böyleydi muhterem kardeşlerim. Evet. Başka bir ayet kerimede ise Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: "Al Taibun Bil Li Bakınız kaç tane sıfatla? Burada sahabeleri Cenab-ı Hak medyusana etmektedir. El-Taibun, tövbe edenler var ya. El-Abidun, Rabbine karşı kulluk edenler var ya. El-Hamidun, ona hamd edenler var ya. el gece gecenin seher vaktinde kalkıp ona kulluk edenler var ya. el -ra ona, ona Rabbine karşı kulluk edenler var ya. Es-sâcidûn, ona karşı secde edenler var ya, El-âmirûne bil-ma'rûf, insanlara iyiliği emredenler var ya, Ve-nâhûne amil-munkar, insanlara kötülükten meyredenler var ya, Ve-l-hâfidûne li-hududillâh, Allah'ın hudutlarını, haramlarını muhafaza edenler var ya, veş müminîn işte bu müminlere müjdeler olsun. Sahabeleri bu kadar vasıflarla muhterem Müslümanlar, kardeşlerini vasıflandırmıştır. Tövbe Suresi 112. Bu sahabelerden örnekler mi istiyorsunuz? Hz. Özeke radıyallahu anh sıdkıyla, cömertliyle meşhur değil miydi? Hz. Ömer radıyallahu anh, adaletiyle meşhur değil miydi? Hz. Osman hayasıyla, utangaçlığıyla meşhur değil miydi? Hz. Ali radıyallahu anh, ilmiyle meşhur değil miydi? Abla-i Mesud ağlamasıyla, abla Ömer gecelerin gözyaşları dökmesiyle meşhur değiller meşhur miydi? Hem hitam misk olsun diye sizlere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Ebu Zer ile Bilal Habeşi radıyallahu arasında bir kıssa gerial ediyor. Onu anlatmak istedim. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında Ebu Zer, ve Bilal Habeşi bulunmakta ve diğer sahabeler oradaydılar. İdiler. Fakat niyetini Allah bilir. Katıb şata latife mahiyetindeydi. Bir lakap olarak Ebu Zer Bilal Habeşi'ye Yebne Saudah tabirini kullandı. Yani Ey siyahi, siyahı köle kadının oğlu tabirini kullandı. Tabi ki bu Bilal Haberşi'nin çok ağırına gitmişti. O meclisten ayrılarak, üzülerek evine geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadise karşısında çok kırıldı. Ve Ebu Zer'e karşı bozardı kızardı halinden belliydi. Kendi hatasını anlayan Ebu Zer hemen oradan ayrıldı ve Bilal Habeşi'nin evine gitti. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun Bilal Habeşi'den özür dilemesini talep etmişti. İçeriye girdiğinde dedi ki ya Bilal ben şu yüzümü şu anlamı var ya yere koyacağım sen de ayağınla Üzerime basacaksın. Ondan sonra ancak kendimi affettirebilirim. Fakat Bilal Habeşi, Ebu Zer'in yapmış olduğu büyüklüğe karşı o ayrı büyüklük yapmıştı. Demişti ki, ''Kal kıyaba ver. Ben Allah'a secde eden bir insanın başına ayağımı nasıl koyabilirim?'' Ve onu affetmiştir. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ve onun ashabı böyle bir ahlaka sahipti muhterem kardeşlerim. Şimdi son olarak sizlere hadislerde bazı ahlaki sıfatların tıpık tipik örneğini ve bu gibi ahlaka bizi teşvik eden bir iki rivayet okuyarak dersimi son vereceğim. An Ebi Hureyre kal. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه حاسبه الله حسابا يسرا وادخله şu 3 sıfat şu iş haslet varsa muhakkak ki Allah onun hesabını kolaylaştırır kolay bir hesapla hesap görür. Ve onu rahmetiyle cennetine koyar. Tu'atîmen haramek. Bakınız. Bu nefse çok ağır gelen sıfatlardır. Ama İslam bizi bunu istiyor. Allah bunu talep ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu istiyor. Muhterem kardeşlerim. Nefsimize ağır gelse bile bunları yapmaya mecburuz. Ancak bu şekilde bu ahlaka sahip olursak biz şahsiyetimizi kazanabiliriz ve Müslümanlara olsun, gayrimüslimlere olsun davamızı, hizmetimizi tanıtabilir ve kendimizi kabul ettirebiliriz. Tü'atîmen haramek, seni bir şeyden mahrum edene sevler. Ne kadar ağır değil mi? Adam seni her şeyden mahrum edecek, sen onun bu bu kötülüğüne, zulme karşı sen ona vereceksin ikincisi manadan. İkincisi, ve ta'afu zulmeden kimseye af edecek. Aynen, az önceki kıssada gördüğünüz gibi birer daha Hz. Allah'ın yapmış olduğu büyüklük. Üçüncüsü, ve ta'sil men Seni ziyaretten kesen kimseyi ne yapacaksın? Ziyaret edeceksin. Seni ziyaret etmiyor? etmeyebilir. Sen et Bu büyüklüktür. O etmeni diye sen de etmezsen işte husumet, işte nefret, işte adalet meydana gelir. Allah kalpli bile çevir. Sen onun yapmış olduğu bu harekete karşı sen onu ziyaret edersen onu utandırmış değil mi? Onun o hareketini ayıplamış ona karşı bir büyüklük yapmış olursun. Ve onu bize yola getirirsin. O bir rivayetin okrağı. Diğer bir rivayette ise yine Ebu Hureyre Allah teala razı olsun. Buyurdular. Kal, kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şunları buyurdu. Lenn yelana abdun imani hatta yasile men ahu, ve ya'fu ammen zalamehu ve yaghfir limen şetemehu ve yuhsır ilâmen esâ ileyh. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Kişi imanın tarafatına. İm <gülüyor> innelhamdelillah. İm innelhamdelillah. İmnelhamdelillah. İmnelhamdelillah. İmnelhamdelillah. أعلى الله أعلى الله صنع محمد عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله تعالى حق عبادته Allahümme salli ve selim ve barik ala abdike ve resulike Muhammed ibn Abdullah ve ala alihi ve sahbihi ve men tabi'ahum bihi hasane ila yomid din amma ba'd <gülüyor> Muhterem ve aziz kardeşlerim bugünkü sohbet sırası Abdul Kadir kardeşimizin fakat merkezden bir yani çağrı üzerine gelemedi. Binal Aley bu dersi yapmak nasip yeniden bizleriymiş. Mevzu olarak sizlere bu hafta bugünkü Müslümanların en fazla ihtiyacı olan daha doğrusu Müslümanların hayatlarında eksik olan bir sıfattır büyük bir sıfat. O da İslam ahlakı ve yaşantımızda bunun tatbiki. Bu mevzunun emniyetine değinmek, işaretine lüzum olmazsa gerek. Ahlaksız bir yaşantının İslam'a hiçbir fayda getiremeyeceği birakis Müslümanların yüz karası olacağı ve yeniden bu İslam ahlakına dönmedikleri müddetçe dinlerine dönmedikleri müddetçe onlar için bir muvaffaketin hakimiyetin söz konusu olmadığı apaçık ortadadır. Buna binaen böyle bir eksikliği gidermek değil de bu mevzuda konuşmak isteyenler veya bu mevzuda müslümanları teşvik etmek isteyenlere bir nebze ikaz edici veya uyandırıcı şekliyle bu mevzuyu ele almak sizler aktarmak istedim bunun için bu dersi seçtim ahlakın tarifi ahlak huy seciye din adet anlamında İslam ahlakı deyince Allah ve Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem rızasına uygun İslam'ın kabul ettiği veyahut öngördüğü güzel huy ve hareketlerdir, sıfatlardır. Yeniden tekrarlıyorum. Allah ve O'nun Resulünün rızasına uygun İslam'ın kabul ettiği veyahut öngördüğü güzel huy ve hareketlerdir ve sıfatlardır. Buna eğitimde ve öğretimde ahlak ilmi, ahlak bilgisi denir. Muhterem Kardeşlerim, Yaratılış yönünden insanların durumu. Biliyorsunuz, insanoğlu bu dünya alemine indiği zaman, yontulmaya, terbiye edilmeye, safha, tecrübe safhalarından, Geçirmeye Gerekli bir varlıktır Halbuki Cenab-ı Hakk'ın Yaratmış olduğu diğer mahlukat Onlar Yaratılışında Hazırlanılmış Mücehaz kılınmış Yeryüzüne bir varlık olarak inerler Mesela bir kuş Dünya geldiği zaman Uçmasını öğrenmez O kendi yaratılışında uçmasını bilir ona ilham edilmiştir. Onda vardır o. İnekten bir buzağa meydana geldiğinde kimse ona sen e, inenin memesinden şurasından süt emineceksin diye kimse bunu tarif etmez. O kendisi onu bilir. Mücehhez hazırlanmış bir varlık olarak gelir. Ama insan öyle değildir. olu dünya geldiği zaman siz kalkıp onu emzirmezseniz ona mama vermezseniz o ölmeye mahkumdur. Çünkü o dünyada yetişecek Çeşitli deneylerden tecrübeler geçecek ve ondan sonra terbiye edilmiş ve kendisinde gerek, gerekli sıfatları üzerinde kazanmış bir varlık haline gelecektir ondan sonra. Bunun içindir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buna işaret ederek Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın rivetmiş olduğu hadis-i şerifte şöyle buyurmaktadır. An Ebi Hureyreti radıyallahu anhu kal, kal sallallahu aleyhi ve sellem ennâsü ke me'adin ma madenler gibidir. Kömür madeni, ondan sonra gümüş, altın, başka bir sürü madenler alabilirsiniz elinize. İnsanlar bunlar gibidir. Vel altın ve gümüş madeni gibi. yani Bunların hizmet edecek, işe yarayacak hale gelebilmesi için yontulması gerekiyor. Belli bir şekle, bir kalıba sokulması gerekiyor. İşte insan da böyledir. Aynen yontulmamış bir altın, bir gümüş veya bir kömür, madeni gibi bir madendir. Hıyarukum fil cahiliyeti hıyarukum fil islami izâ fakahû. Cahiliye devrinde sizleriniz en hayırlınız, İslam'da da sizleriniz en hayırlınızdır bu dini tebaku ettikleri zaman, anladıkları öğrendikleri zaman. Müslim rüya Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem insanlar içinden seçilmiş en üstün ahlaka, ahlaki vasıflara sahip bir varlıktır. Bunu ikindir ki Cenab-ı Hak onun hakkında şöyle buyurmuştur. Kâle Teâlâ: "Ve inneke le'ala khuluqin Ey Habibim, ey Resulüm, sen muhakkak ki ahlakın en yükseğine, en yücesine, ahlakın bütün sıfatlarını içinde toplayan bir ahlak üzerinesin." buyurmuştur. Böyle bir ayet-i kerime ile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nitelendirilmiştir. İçin. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine her şeyde örnek olacaktı. Onun ahlakı Cenab-ı Hakk'ın göndermiş olduğu Kur'an-ı Kerim'in ahlakıydı ondan. An cüberin nusirin kalb Dekaltu ala Aişete radiyallahu anha, feseeltuha an huluki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Cüber Nufir anlatıyor. Validemiz Aişe radiyallahu anh'ın girdim. Ona Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakından sordum. Fakalet dedi ki, el-Kur'an, onun ahlakı Kur'an'dı. Uhra, diğer bir rivayette ise el onun ahlakı Kur'an idi. Bu rivayeti Ebu Şeyh Ahlakı Nebi ve Adabi kitabında tahrik etmiştir. Bu kaynak bir kitaptır. Bu sebep nedir ki? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisi hakkında şu sözü söylemiştir. Kendisini şu şekilde tavsil etmiştir. Ali ابي هureyre radıyallahu anhu قال قال sallallahu aleyhi ve sellem yine bu rivayeti Ebu Hureyre Allah kendisinden razı olsun rivayet Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki İnma buiitsu liutammima masaliha au makarim al-ahlak. Bel ahlakın iyi olanlarını, güzel olanlarını, yüce, yüksek olanlarını tamamlamak için gönderildi. Daha önceki peygamberler çeşitli ahlaki esaslar getirmişlerdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işte bu ahlakın ahlaki esasları geri kalanı tamamlamak için gönderilmiştir. Bu rivayeti Bukhari Edeb-ül Müfren'inde Hakim Müstedek'inde tahir etmişlerdir. Sahil rivayettir. Bu yüzdendir ki bu ümmeti, yani kendi ümmetini bu güzel ahlaka ne yapmıştır? Teşvik etmiştir. Han <gülüyor> Abdillah ibn-i Ömer قال, قال sallallahu aleyhi ve sellem hayrun nâsi ahsenuhum Abdullah ibn Ömer Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle dediğini der. İnsanların en hayırlısı, ahlakı en güzel, elli olanıdır buyurdular. Tabrali kebirinde takıc etmiştir. Ve an Ebu Hureyre tekal, kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayrukum islamen ahasinukum ahlaqen izâ faqahum. Yine bu rivayette Ebu Hureyre radıyallahu anh'a mektetmektedir. İslam yönünden en güzel ahlaka sahip olan en hayırlanırdır, Hayırlılarınızdır. İza fakahu, dinle tefakku ettikleri vakit, dini anladıkları vakit. Rüviyeti Bukhari, Ebed-i Müfret'te, i̇mam Ahmed Ahmet Müstet'te tahritmişlerdir. Yine Ebu Heri şu rivayeti nakleder. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hiyarukum, atvalukum a'maran ve ahsenukum ahlakan. Sizin en hayırlınız Ömürleri uzun olanınız ve ahlakende güzel olanınızdır. Buyurmuştur Allah Resulü Bunu Bezzar ve İmam Ahmet müstehine takıç etmişlerdir. Burada uzun ömürden kasıt, yani o uzun ömrünü böyle bir ahlakta geçiren kimse kasıt edilmiştir. Ondan sonra gelen hadiste bu açıkça görülmektedir. An <gülüyor> Ebu Bekret'e anil nebi sallallahu aleyhi ve selleme kal Ebu Bekret radıyallahu an Peygamberimiz sallallahu aleyhi <gülüyor> ve selleme şunu <şunları> nakletmektedir. Hayrün <gülüyor> nasi, men tali umruhu ve hassune amelu İnsanların en hayırlısı ömrü uzun olup da ameli güzel olandır. Ve şerrün nasi kim طالع عمره ve insanların en şerlisi de ömrü uzun olup ameli kötü olandır buyurmuştur. Bu rivayet İmam Ahmed müsnedinde, Tirmizi sünninde, Hakim müstedrekinde tahric etmiştir ve bütün bu rivayetleri Şeyh Elbani, cami Cami's-sâgid'de tasdîk Muhterem kardeşlerim, güzel ahlaklı olma muhakkak ki kalbin salahına bağlıdır. Eğer kalp talah bulduysa, felah bulduysa, muhakkak ki onun azaları da ona olacaktır. Ama kalp fasid olduysa, ifsad edildiyse, bozuksa, onun azaları da huyları da ona tabi olacaktır. Bunun içindir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Abdullah ibn Amr ibn-i Asr'ın olduğu hadis-i şerifte şunları buyurmuştur. Ana Abdullah ibn Amr ibn-i an Resulü sallallahu aleyhi ve selleme kal... Hayrun nasi zul qalbi'l mahmum ve lisan'is sadik. Abdullah bin Abbas peygamberimizden peygamberin esasında şunu nakleder. İnsanların en hayırlısı korunmuş bir kalp sahibi olan ve lisanı dili doğru olanıdır buyurmuştur. Qila: Mel qalbul mahmum ey Allah Resulü bu korunmuş olan kalp Hima edilmiş kalp Nedir? Kal o takiyü nakî, ki la ve ve hased. Dedi ki o kalp takî olan, Allah'tan korkan, temiz, nakî, onda günah yoktur, bağhilik, azgınlığı yoktur, o kalpte haset de yoktur. femen alâ eseri ya Resulallah, Bunun izi üzerine bunun eseri yolu üzerine kimdir? Hangi kimsedir? Hangi kimse böyle bir kalbe sahiptir ya Resulallah. Kal yeşne o dunya ve yuhibbu'l ahire. O kalp o kimse Dünyayı küçük gören, dünya emniyet ermeyen, fakat ahireti seven kimsenin kalbidir. Kal feman ala esri. Peki ya Resulallah Dünyayı küçük gören, ahireti seven kimse, bunun yolun, bunun yolu üzerine giden kimsedir. E, yolu üzerine giden kimdir? O kimse kimdir? Kul mu'minun fi hulukin hasen. Güzel ahlaka sahip mümindir. Ancak o böyle bir sıfata sahiptir. Bunu İbn Mace ve Tabrani tahdit etmiştir. Rivayet sahiptir. Muhterem kardeşlerim, şu sözü söyleyen ne güzel söylemiştir. "Leyse dünya illa bir din ve leysed dinu illa mekarim el ahlak. Dünya dinsiz bir bir dünya, dünya değildir. Ve leysed dünya illa bir din. Din olmadan bir dünya yaşantısı olmaz. Ve leysed dinu illa mekarim el ahlak. Din de ancak güzel ahlaktan, ahlakın yüceliklerinden ibarettir. Ahlakı olmayan, ahlaki sıfatlar taşımayan bir din, din değildir. Evet. Bu nimle bir dünya, Mekarim-i Ahlak kitabının 12. sayfasında merak etmektedir. Aynı zamanda iman, ahlakı da içermektedir. Bir mümin, ben Allah'a iman ettim, ben müminim dediği an muhakkak ki onda onun taşıdığı bazı İslami ahlaklar bulunması gerekir. Bazı istifatlar bulunması gerekir. An-Amr <gülüyor> ibn Abbas'e, Abeseh en-ne racülen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme f iman Amr ibn-i dedi ki bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme soru sordu. Dedi ki iman nedir ya Resulallah? İman iman nedir? Sabır ve samaha, ve külükin iman, sabır, musamaha ve güzel ahlaktır. Yani arkadan izah ediyor. Sabrın Allah'ın yasaklalar yasak ettiği şeyleri işlememeye sabır. Günahlara karşı masyede karşı sabır ve <gülüyor> semahatu <gülüyor> Eğer mâsara dallahu aleyh Allah'ın kendisine farz kılmış olduğu şeylere karşı müsamaha onları kabullenme ve kuluhün hasen makarimü'l-ahlak <gülüyor> vel güzel ahlak da ahlakın iyi sıfatları ve iyi amellerdir. Başka bir rivayette ise hatta imanın en faziletlisi güzel ahlak olduğunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vurgulamıştır. Anamr bin Abese kal kultu ya Resulallah mel iman yine Amr bin Abese bu defa kendisi soruyor. İlk rivayette başka bir adamın sorduğunu söylüyor. İman nedir? Kale es sabru ve es samaha İman sabır ve musamahadır fay i iman افضل ya Resulullah imanın hangisi daha faziletli yani imanın içerdiği ameller vardır bunu hangisi daha faziletli kal hulukun hasen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular cevaben güzel ahlaktır demek ki oluyor ki imanın en faziletlisi imanın içerdiği en faziletli amel Güzel ahlaktır. Bu iki rivayeti de İbn-i Ebu Dünya Mekarim i Ahlak kitabının 13. sayfasında nakletmektedir. Muhterem kardeşlerim, bilmesi gereken önemli bir husus vardır. O da, unutmayın ki İslam dini, İslam dininin yayılması, daha sonra hakimiyetini sağlaması, sağlaması, bunda en büyük amil faktör, savaş ve kaba kuvvet değildir. Şimdi zannetmeyin ki Müslümanlar, onların ulaştığı diyenlere hep kılıçla, savaşla, kaba kuvvetle, zorbalıkla varmışlardır. Yani Müslümanlar, insanlara İslam'ı zorla mı kabul ettirmişlerdir? Kılıçla mı? Savaşla mı? Vurmakla mı? Hayır. Yani, Böyle bir hareketle Müslümanlar bunu yapmamışlardır. Çünkü gönül istemeden bir şey olmaz. Zorlukla bir şey olmaz. Muhakkak ki Müslümanlar da onlar öyle sıfatlar gördüler ki bu İslam'ı kabul ettiler. En büyük amil faktör o memleketlerde o diyarlarda oraya giren Müslüman fatihler ve tüccarların o insanlara karşı yapmış olduğu güzel muamele ve ahlaklarıyla bunlar sağlanmıştır. Onların bu güzel ahlakı olmasaydı, güzel muamelesi olmasaydı, hiçbirisi onların zorla, kaba kuvvetle, kılıçla İslam'ı kabul etmez, etmez. Bu düşünülemez. İşte bu büyük fatihlerin, bu Müslüman tüccarların sahip olmuş olduğu o devirdeki ahlaka biz bugün bu Avrupa'da sahip olsaydık, Belki bugün yüzlerce, binlerce kafir müslümanlığı kabul edecekti. İslam'a girecekti. Ama biz bu memlekette İslam'ı yüz karası olduk. İslam'ı anlatamadık. İslam'ı bir tablo yaşantısı gibi takdim edemedik onlara. Onlardan daha kusurlu, belki onların yapmadıkları kötü ahlakları biz işlemeye kalktık. Evet. Şimdi esas mevzunun subine girelim. İslam ahlakının yaşantımızda tatbik etme sorunu var. Muhterem kardeşlerim. Yani bir hayat yaşıyoruz. Bu hayattan hesap sorulacağız. Bu hayatımızda Cenab-ı Hakk'ın bize emretmiş olduğu bu İslam ahlakını nasıl tatbik edebiliriz? Nasıl tatbikat sahasına koyabiliriz? Müslümanın Günlük hayatında karşılaştığı fertler iki türlüdür. Yani siz her gün iki türlü fertle karşılaşıyorsunuz. Kısaca bu ikisine karşı Müslüman şahsiyetini sağlayabilmeli, kendisini kabul ettirebilmeli, parmakla gösterebilmeli. Bu da muhterem kardeşlerim güzel ahlakla mümkün olabilir. Bunlar. Bu iki türlü fert de birincisi aile, insanın günlük olarak en fazla bulunduğu yer kendi evidir, ailesidir, çoluk çocuğudur, akrabalarıdır, anne babasıdır. İkincisi ise bunun haricindeki toplumdur, toplumda yaşayan her çeşit insandır bu kısaca özet olarak. Bunlara karşı muamelemiz veyahut takınacağımız sıfatlar nelerdir? Önce aile fertlerine karşı edileceğimiz ahlaki sıfatlar başta gelir. Çünkü muamele buradan yani evim, evimizden başlar. Bu sebeple Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem evdeki Müslümanın yani evi reisinin ailesine karşı, çoğu çocuğuna karşı takınacağı tavıra takınacağı sıfatlara onun dikkatini çekerek şöyle buyurmaktadır. Ana Abdillahi ibn Asin kal, kal Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kıyarukum Kıyarukum linisaihim İçinizde en hayırlarınız hanımlarına yani ailelerine en hayırlı olanınızdır. Bunu İbn -i Mace sünneninde, sünneninde, Ahmed İbn-i Mace taklit etmiştir. Hüsneninde, Tirmizi'nin Hüsneninde, İmam-ı Ahmet İbn-i İbbar sahinde. Ebu Hureyye radıyallahu ise ve Hazreti Aşi'den de, Tirmizi'de, i̇bn Abbas'tan da, İbn-i Mace'de, Hazreti Muaviye'den de, çünkü Hazreti Muaviye diyorum, Şişyalar demiyorlar, Tabrani'de, Tabrani Kebirinde, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle "Kal Kalkal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hayrukum, Hayrukum li ehli. Ve ana hayrukum li ehli. İçinizi en hayırlı ailesine, ehline en hayırlı olanınızdır. Ve ben de aileme, ehlime en hayırlı olanınızdım. O olanınız buyurmaktadır Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bu ümmetin içinde ailesine muhakkak ki en hayırlı insan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ailene karşı. Evet birçok ailesine, ailesi olmasına rağmen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyadan giderken hepsi onlar razı olarak bu dünyadan gitmişti. Hepsi razıydı onlar. Evet. Peki Müslümanın ailesine, çoluk çocuğuna, akrabasına, annesine, babasına. Aile mefhuna giren bu insanlara karşı takınacağı sıfatlar nelerdir? En başta mümin evinde örnek bir muallimdir. Hem öğretir hem de örnek olur. Eşine karşı anlayışlı ve akıllı olur. Eşinin eksiklerini tamamlar. Hem annesini hem de eşini hoşun eder. Rızasını alır. Eşini idare etmesini bilir. Aile fertlerinden olan anne ve babasına karşı iyidir ve sadıktır. Onların kıymetlerini bilir. Onlara karşı vazifelerini yerine getirir. Müslüman olmasalar bile iyi muamele yapar. Olabilir. Bir insanın annesi babası Müslüman değildir kendisi İslam dini kalkmıştır buna rağmen İslam'ın güzelliğini göstermek için o anneye o babaya marufta karşı gelmez iyi muamele eder evet yani marufta iyilikte onlara karşı gelmekten korkar onların sevdiklerine de iyi daranır annesinin babasının sevdiği insanlar da iyi daranır onları azarlamaz onlara karşı yüzünü ekşitmez ihtiyarlıklarına ve onların nazlanmalarına şikayetlerine sabreder aile fertlerinden olan çocuklarına karşı mesuliyetini bilir terbiyesinde en güzel metodu kullanır onlara sevgi ve şefkatını hissettirir Merhametini hissettirir. Çocuk, annesinin, babasının onun sevdiğini hissetmesi lazım. Bilmesi gerekir. Çocukları için, gönül hoşluğu için de cömertçe sarf eder. Onlara karşı cimri olmaz. Acımaz. Meşru olan her şeyi onlara sarf etmeye, gönül cömertliğiyle yapmaya çalışır. Kızlarla oğlanlar... Ara arasını ayırmaz. Onlara ayrı bir muamele şeklinde darılmaz. Onları eşit tutar. Onlara üstün ahlakı verir. İslam ahlakını, İslam terbiyesini verir. Biliniz ki bir annenin, bir babanın evladına karşı vermiş olduğu en büyük terbiye, en büyük ediye ona vermiş olduğu terbiyedir. İslam terbiyesidir. Evet. İkincisi, topluma karşı edileceği sifatlardır. Hani evden ayrıldık, şimdi çeşitli ahlaka, çeşitli yapıya, çeşitli mizaca, çeşitli yaşta insanlarla karşılaşıyoruz. Bunlara karşı, İslam'ın getirdiği ahlaki sifatları takılmamız ve onlarla amel etmemiz gerekmektedir. evet, Peki bu sıfatlar nelerdir? Bu sıfatları sadece saymakla yetineceğim. Çünkü bu yani ahlak ilmi, ahlak dersi, ahlakın sıfatları bir kitabı meydana getirir. Evet.